Modern sabahlar. O sabahlar. sabahlar. Efendim, zaten 3 kişiyiz, yetişemiyoruz. Problem yok. Bomba gibiyiz. Fişek gibi bir rahat takımıyla karşınızdayız. Hoş efendim. gibi değiniz tam olsun. Tam olsun. Bomba gibi, zıpkın gibi de diyebiliriz. Biz zıpkın gibi diyoruz. Oh. Ve... Havaların sıcaklığı Herkesin ruh halini değiştirdi galiba. Ya kuşlar ötüyordu ya. Yaz havası var dışarıda Yemin ya. ediyor yaz havası. Ona Z'yi bir vuralım. Çünkü dışarıda yaz havası var gibi algılanır. Çünkü sorun olur. eşim dostum beni hastayım, hastayım. sanıyor. <gülüyor> yazdayım. <gülüyor> Çok özür dilerim Fahir. Yani bu havada da dışarıya çıkan biri varsa yani bu havada da yaz havası olduğunu düşünürse... Ona da diyecek Ama bir şey yok yani. Hiç bir Çünkü şeyimiz yok. Dışarıda artı derecelerde havalar seyrediyor. Aynen. Kuluş rakamlar ya 2. 2, 1, 1,5 ben çıktım dışarı 1 derece Allah'ım 1,5, 2 derece ne oluyor diyorum ya ne oluyor. Şapır şapır diyorum bir taraftan. Şimdi bir şey sormak istiyorum sevgili dinleyicilerimize özellikle hepsinde de değil de bazılarına. Fahir neyle geldin radyoya? E, arabalan hususi. Oktay neyle geldin radyoya? Arabalan. Kış lastikleriniz e, var mı? Var. Var. Benim yok <gülüyor> ama ben neyle geldim? Arabalan, arabalan geldim. Helal olsun Ege zaten otoparkta arabanın park etişi stili. Yani, o çünkü o çıkarken o bazen kartay geri geri <gülüyor> çıkınca şey diyor. Nasıl? Sen bir... otoparka geri geri mi girdin? Çünkü baya resmen senin otopark yani... Park edişine bakınca emek var o ya. Orada e, kar edişine... var ya orada manevra zor olur diye geri geri girdim. O kapısından sonra geri geri Hep geldim. geri geri mi geldi <gülüyor> Hep geri geri geldim. Çok güzel yapmışsın. Ya o evden bir tane, itibaren bile öyle çıkabilirdin. Bir film yani vardı öyle Türk filmi. Babası benzin parasını vermiyordu? Kilometreyi mi kontrol ediyordu? Adam sürekli olarak e, geri geri gidiyordu. Hep gözümde o canlandı sabahleyin. Far bugüne kadar pek çok ortak seyrettiğimiz film üstünden şeyler <gülüyor> anlattık, espriler <gülüyor> anlattık. Bugünkü filmimizi bir tek sen izlemişsin. Hayır canım, Müjdar hatta şeydi, bunlar sevgiliydiler. Yine gez, gezintiye çıkar. Çocuğun babası zengin. Oktay mı? <gülüyor> Oktay var bir tane. Babası zengin. Havuzda şey yapıyor. Baba diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o değil, o değil. O, o değil. Ben şey ne derler babası zengin bir tanesi bilim adamı olacak zannediyor falan. Bunlardan biri sanatçı olmak istiyor biri futbolcu. O Müjdat Gezen Kadir İnanır'ın olduğu o değil. Hayır oğlum. Oktay mı çocuğun <gülüyor> adı? Babası bir tane zengin oğlum benim oğlum falan diye böyle şey Oktay yapıyor. Oktay abi. O, Oktay. Değil o filmi, o, o filmi. ya havuzlu evi var. Adam hep geri geri gidiyor nasıl hatırlamazsınız ya. Ben çocukken seyrettiğimde çok harika bir fikir gibi geldi. Demek ki geri geri gidildiğinde herhalde yazılmıyor diye. Geri ben. geri gidince daha az benzin mi harcanıyor? Bakayım. Aramızda keşke bir makine mühendisi olsaydı... ...motörden anlayan birisi olsaydı... ...bir şey olsaydı da Zart diye cevabı verseydi... ...aynıdır canım neye olacak... ...hatta daha bile fazla yakıyor olabilir Oktay... ...çünkü geri geri de tek vites... E o zaman şey yalan bir şey vardı... Böyle ...çıkamadığınız yerlere de geri geri gidebilirsiniz... ...falan diye bir şey vardı... Evet, ben o ona mı? güvenerek otu kapısından, ...bir de manevra Çekişi yaptım... Çekiş mi artıyor acaba? Çekiş artıyor Ege'nin arabası güzel... ...arkadan çekişlidir... Hay yavrum Egebe. Pek Vallahi çok yani. başladık haftaya yine her zaman olduğu gibi. Pek Sorular çok dinleyicimize müjdeyi verin. Ben sabah camdan buz sileceğim diye biraz erken çıktım. Onu bile yapmadım ya. Silecekleri fıt fıt şöyle iki defa. Affedersiniz cam suyu bile donlamıştı. <gülüyor> ya Allah ne kadar güzel güzel. Fıt fıt şöyle. İki fıt fıt yaptım. Fıt fıt. Valla böyle günleri böyle zevkle anacağımızı görsem rüyamda görsem nerede göreceksiniz diyeceksiniz. Nerede göreceksiniz rüyamda görsem inanmazdım. Hakikaten bize bir neşre oldu. Ben sabahleyin o karların arasında kuşların sesi Allah'ım dedim ne oluyorum cennet miyim? Ya. Ekvator mu burası? Bu nasıl egzotik bir ülke? Delireceğim. Garip garip böyle gagaları renkli renkte kuşlar uçuyor ya. Gözümün Galiba tropik ikrim diye buraya geldiler. Biz burada yaşayalım artık diye. Vallahi ben de üstümü başımı çıkarısım geldi. Demek ki egzotik iklimin etkisi o oluyor insanda ilk etkisi. Güzel havaların kıymetini bilin sevgili dinleyiciler. Üstümüzü başımızı çıkaralım mı diye soranlara bence çıkarın diyelim. Durduğunuz kabahat. Çünkü CNC and the Music Factory gonna make you sweat. <Gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Saat 8.30 saat severler ve Modern Sabahlar devam ediyor buyursunlar efendim. Neler oluyor neler evet, bitiyor diye sorma değil. zaman. Artık bu sıcak havada kimleri neler neler olmuştu Aynen bilmiyorum. abi. E, Amerikalı Scott Wade Vallahi şimdi havalar itibariyle biliyorsunuz herkes arabayla da çıkıyor. Dışarılar biliyorsunuz. Leş. Arabalarda ne oluyor otomatikman? Leş. Leş oluyor. E, camlar leş oluyor. E, Leşingen bir şey, e, Leşingen faciası ee, ne oluyor tabi arabalarımız kirlendiği zaman biliyorsunuz bizde bir adet vardır, gelenek vardır. O pis camlara bir şeyler yazılır. Doğru. En kötü bir şeyler beni yıka dersin, bir şey dersin falan Tuttun dersin. Tuttun takım falan. yazarsın falan filan mahalleyi falan. yazarsın. Çirkin çirkin nasıl böyle hatırlarsanız yılbaşı gelirken bizim vitrinlere hoş geldin 2015 çirkin çirkin yazılır ya. Çok zor ama kocaman yazı yazmak. Evet. Yani senin defter yazın güzel olsa bile büyük ölçekte yazdığın zaman... Elin kayıyor şey yapıyorsun tutturamıyorsun. tutturamıyorsun camı da çok. Bir kere çünkü şansım var. Sidiyeyim düzelteyim de yok. Amerikalı Scott Wade öyle yapmıyor. Kirli cama beni yıka yazmanın yerine e, tozun Da Vinci'si olarak geçiyor kendisi. Tozun kirin pisin Da Vinci'si olarak geçiyor. E, portreler yapıyor ama ne portreler. Şimdi ben size göstereyim. Hakikaten böyle hastası olacaksınız. Ekrana da yansıtalım. Ekrana büyük <gülüyor> ekrana da yansıtalım. Aa, şimdi gördüm Yani var ya yansıtalım. hakikaten öyle böyle değil. Gelsin e, yeteneksizliğinize katılsın. Çünkü yeteneksizsinizde de de öyle kumdan resim yapan adam vardı. Ay o kumdan resmi galiba öğrenmek istiyorum. Yani çok matah bir şey olduğu onu zaten için biz de çok öğrenmemiş olabiliriz bir tek. Herkes herkes biliyor artık onu ya. O çok zevkli gibi duruyor sanki böyle. Hayır, fire izlemesi de zizlikli, değil. Ne çıkacak acaba diye. İzlemesi de değil. Gerçekten eline koluna sağlık sevgili Skatın ee, ülkemizde de. Senin arabana yapsalar bunu şimdi ne yaparsın? Yıkatamazsın da onu. Evet evet, Valla sanat sever bir adam yıkatamaz. Kazaya ben... davetiye. Al buyur bunu. Bu mu sanat? Yani camı sil, silemiyorum, kıyamıyorum derken laks diye öndeki arabaya girersiniz ruhunuz bile duymaz. Ee, hayırlı olsun. Lütfen sanat da. başkalarını incitmesin. Ne, sanatın zaten açılımı neydi Ege? Sanat Başkalarının Sanatının başladığı yer sanatın <gülüyor> <Doğru. biter. gülüyor> <Tamam. gülüyor> Bir tane Bir şey var. Çok güzel. demiş ki Twitter'dan yazmış e, Fahil Bey söylemiş Ben de hatırlıyorum o filmi ama ismini e, bilmiyorum Ama arabanın kilometresi artmadığı için geri gidiyordu Babası da kilometreyi not ediyordu o ha, Kilometreden daha kontrol ediyordu, ediyordu. Evet bahsettiğimiz değil, kilometreden. konuyu da dinleyicilerimize hatırlatalım Yeni açanlar için geri Bir tane gidip. Türk filmi varmış Orada araba hep geri geri gidiyormuş Sadece şu anda izleyen kişi sayısı 2. <gülüyor> Yaba bayağı. Sen de masal anlatır gibi anlattın. Öyle ya. değil be. E 10 dakika oldu neredeyse. Ya. Çok Aa, bilmiyoruz şartısı. ya. Ben de bilmiyorum. Akkaten onu bir şey yapalım fire. Onu bir araştıralım beraber güzel izleyelim. Güzel güzel evet. Hmm. Devam edeyim o zaman. Buyurun lütfen. Ee, geri geliyor soğuklar değil maalesef. Hayır. Ya ama onu Oğlum, bahsetmek öyle istemiyorum şey, öyle şimdi. Halleder. Şey Hayır. Şimdi onu Yine... <gülüyor> hepimiz orada soğuklarda orada bir sınav bir verdik. Hepimiz kendimizce dersler aldık. Bir daha böyle soğuklarla Vallahi... karşılaşmamak için ne yapmamız gerektiğini e, çok Acı bir tecrübeyle hepimiz yaşayıp düşündük. En acı tecrübeyle ben yaşadım burada. Ee, onu da söylemek istiyorum hazır yeri gelmişken. Ben de anılar biriktirdim sizler için. Ha, alın mı var? Tabii tabii. Dün pazar günü iki buçuk saatimi Ankara metrosunda geçirdim. Kızılay metrosunda. Of hayır toplu taşımaya bu kadar meraklı olduğunu bilmiyorduk. Çünkü kar lastiği taktırdığım günden beri geçen hafta hepsi fıt fıt yollardaydım. Fıt fıt yollardaydım zaten maksat orada gezmek görmek değil gaz almakta. Zira evde de gaz bitti. E, gerçekten <gülüyor> büyük mücadeleler eşliğinde 500 liralık gazı almanın coşkusu. Aferin 2 dersiniz, saatlik nasıl alıyorsun 500 liralık gaz? Parasıyla değil mi o aslarım. Aa şey limitler kalktı mı? Limitler kalkmadı. Limitler 500 lirayla Hayır, kendi, sınırlı Kendi kendini ihbar eden adam durumuna düşme şimdi Evine gelip doğalgazına el koymasınlar Ay vallahi yok ne yazacaklar ondan sonra Ankara'da doğalgaz şeyi Mezantim. Mafyası Kaç alınabiliyor en fazla 500 500'e çıkmıyor Ben ya siz sen yapmıyorsun zaten Oktay Hem öyle bir şeyim yok abi. Sitede müsait değil de dinleyicilerimiz yapıyor mudur bilmiyorum Neyi Komşuların sayaçlarına bakıyor Aynen abi Bakılıyordum ha, Ben baktım ha. karşı komşu 500 gördüm orada geçen gün Nasıl olur burada kaçakçılık <gülüyor> var diye Polisi arayacaktım. İyi parda bulunun abicim. Vallahi burada bir şey yapıyorlar. Kaçak gaz çekiyorlar. 500 alabiliyor Hemen yükledin mi? Hemen yükledim. Okey. Eve gelir gelmez. Yüklemesi de bayağı sürüyor Oktay. 500 liralık gaz da öyle kolayla yüklemez. Hayır var alamayan ta, ta, ta. var. Yakan var yakamayan var ya. Eee kimsenin gücüne gitmesin aslanım. Kilo, 10 kilo kıyma aldım demek gibi bir şey bu yani. <gülüyor> Vallahi öyle. Hakikaten <gülüyor> 10 kilo kıyma aldık. 5'ini köfte yaptık. 5'i Ama pazar duruyor. günü gerçekten Kızılay metrosu. Gerçekten ayrı bir dünya. Ayrı bir yaşam formu. Gezilecek yerler arasında. Bence evet Ankara'da gezilecek yerler. Görünmesi gerek Güzel yer çünkü kapalı tamam evet, evet, evet, hayat dolu. Ve insanlar da hakikaten hayat dolu ve konuşmaya çok hevesli zira kuyruklar uzun memleket şartları çetin bir sohbet imkanı olsun diye herkes böyle bir şey yapıyor. Girdin mi ortamlara? Ortamlara girmedim de hep dinledim. Birkaç tane anım var ama yani onlar anı değil artık yaşanmıştık. Şey yapmayayım dedim yani. Bunları sonra size arada <gülüyor> evet, anlatacağım. Sen, sen öyle yerlerde bir şey oluyor. Senin gözlerin küçülüyor ya. Abi küçülmeyecek gibi değil küçülüyor, zaten. Küçülüyor. En son biz Ege şey Fahri Şeye gittik ya. Nereye gitmiştik Fahri? Doğalgaz Cem. Doğal e Doğalgaz Enstitüsü'ne gittik ya. <gülüyor> <gülüyor> Mahtepe'deki. Oraya gittik orada mesela Fahir kuyruk gözleri küçülüyor. Fahir'e bakıyorum ben mesela böyle. Gözleri küçüldüğünde kulakları büyür çünkü Fahir'e. Gözlerini küçültüyor. Büyük ihtimalle şey benimle göz göze gelmeyin havasını veriyor kuyrukta diğer insanlara. <gülüyor> <gülüyor> hızlı, hızlı da kapanıp açılıyor gözü. Ama uzun süredir girdiğim en e, güzel kuyruklardan bir tanesiydi Hepinize de umarım kısmet olur Bana bu kış kısmet oldu size de kısmet olursa Çünkü biliyorsunuz pazar günü başka gazalacak yer yok çocuklar Ne kadar güzel bir sosyalleşme imkanı Kimsenin almak. anısını e, kendi anımı bahane etmek istemem ama e, O metro <gülüyor> istasyonunda gaz almada benim biliyorsunuz acı bir anım var o istersen o anını da Vallahi, bizlerle paylaş O Ege. galiba yani e, insanoğlunun başına gelen en acıklı olaylardan bir tanesi. <gülüyor> Entalisis hikayelerden birisi. Hakikaten Onu evden, paylaşır mısın bizimle? Evden yanlış kartı alarak çıkmışım. Kimse de orada ses etmedi bana anlamsızca. Yanlış kart ne demek? Su kartını alıp. Hı. Çünkü Ege biliyorsun elektriği de kartla kullanıyor. Öyle bir şey olmamasına rağmen. Adam ben kartman kartım. ya. Abi Veriyorsun kartı. Ne evet oluyorsun? kadar oluyorsun, yaktın kadar ödüyorsun. Ondan sonra esas orada saçma sapan bir şekilde 200 lirlik su aldıktan sonra kışın ortasında onu makineye sokup su yüklemiyor bu, yüklemiyor bozuk mu bozuk dediğim anları aslında görmeniz lazım. Acıklı. Sonra bu konunun nasıl en açıklı kısmı bu konunun bütün gizeminin açığa çıktığı. An. Evet sinirle beraber. <gülüyor> Sinirli açığa çıktı ondan sonra saçma sapan bir şekilde 200 liralık suyumu yükleyip bir daha doğru kartı alıp hop. Sen nerede anladınmıştın üstünde Ankara su kanalizasyon yazıyor. Hayır hayır. Hayır. Ne anladınmıştın? Yüklemedi yüklemedi yüklemedi. Sonra? Sonra aşağı götürüp sokunca fırt diye yükledi orada anladım. Ha, sen ha. hemen anladın mı? Yok şeydi ayakkabılıkta dururken yanından geçerken gördüm falan diye anlatmıştın. Hayır sonradan gördüm işte. Yani bu galiba anılarını değiştiriyor aldım. bu ya. Anılarını değiştiren adam durumuna mı düşeceğim bu yaşta o ya? O sırada Rod Stewart de bizim evdeydi. <gülüyor> anılarını <gülüyor> yalanlarla süsleyen adam. <gülüyor> Böyle soğuk görmedim egecim demişti bana. Rod Stewart'a da, Stewart da Stewart evi çünkü da. şey biliyorsun hem suyu hem doğalgazı kartlı I'm never seen like that diye bir şey demiştin o kalıbı kullanmıştın değil 2014 mi? altın küre. Golden Globe. Ödülleri belli oldu. Golden Globe mu? Dün sabaha karşı doğru. Golden Globe diye geçer. Ee, efendim neler neler? Golden Globe'un özelliğini neler? biliyorsunuz. Oscar'ın habercisi bir de yemekli. A yemekli Ekraten olan ya, değil mi? Es Eskiden de Oscar'ı yemekli yapıyorlarmış. Ne kadar güzelmiş. Şimdi böyle şey yapıyorlar. Durumları mı yetişmiyor? Şey mi? Organizasyonu mu yapamıyorlar? Daha ne büyük yapamıyorlar? yerde yapıyorlar onu. Bir de orada tabii şey de var. Yani masa düzeni var. Böyle 1950'lerin 60'ların şeyinde. Masa düzeninde Oscar töreni. Gibi orada, yuvarlak yuvarlak masalarda Ama şeyde ara sıcaklar gelmeden Ben de ödülümü alayım çünkü biliyorsun Sıcağı sıcağına yiyeceksin onu Bir sene Tandır çıkmış o en güzel Oscar ödülleri İsterseniz şu şarkı başlamışken hiç kesmeyelim Tatlı tatlı, tatlı daha sonra Golden Globe'a döneriz Ondan hi. sonra devam ederiz En sevdiğimiz de şarkı bu aralar Come back LA Air. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Radyo Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. 12 Ocak 2015 Pazartesi sabahında 8.47 oldu saatimiz. Esprilerle şakalarla hizmetinizdeyiz buyursunlar efendim. Oktav Bey en son Golden Globe, Golden Globe, Golden Globe diyordu. Şöyle bakıyorum en iyi film e, drama dalında Gülen Gözler. Yani e, tatlı hayat dediğimiz. Gülen, ay konular karıştı ya. Gülen Gözler diyebiliyor muyuz? Çünkü arabanın geri geri gittiği film Gizem'i çözüldü. Gülen Gözler Yılan miymiş? Gülen Gözler miymiş? Yılan Gözler ha, doğru film, Doğru film. Doğru ben film. Yılan Gözler diye bir kumarhane filmi seyretmiştim. Benim o, en o, sevdiğim adam. Hayır Türkçemize İlan Gözler diye İlan de çektim. Gözler şeydim. evet. Değil efendim e, demişler Golden Globe'da en iyi film ödülünü e, Boyhood almış. Boyhood çok güzel film bu arada. Boyhood'da biraz tamam enteresanlığı var da hikayesi yok ya. Ya hikayesi biraz şey ne derler e, çok sıklıkla rastladığın bir, bir numarası yok hikayedin e, ama on, de on, 13 senede çekilmesi filmin. Maçta başına bir hikaye. Başta başına Aa, bir tamam, hikaye. Tamam orası güzel demiş. hakikaten. demiş 300 league later öyle demiş. Valla Vallahi itinaf falan of of of of of of of. Hmm. Yalnız oradaki kadın çok yıpranmış 13 senede. Evet, hakikaten en çok yıllar ona <gülüyor> vurmuş ya. Yemin ediyorum ağzına, yüzüne vurmuş kadının ya. Ondan sonra şöyle bir bakıyoruz Büyük Budapestte Oteli Oo, diye dilimize çevrilen Grand Budapest Oteli filmine en iyi müzikal ve komedi filmi ödülü. Çok güzel gitmiş. film onu da Büyük Budapestte Oteli'nin ödülünü alırken cebimde üç küçük, küçük elma, elma var. var demiş adam. Ondan sonra bakıyorum en iyi kadın oyuncu. Cülya ya ben Muğur. bir şey söyleyeceğim de bayağı bir bu filmleri seyretmişim. Bir tane daha söyle onu da seyrettiysem. Senin, ama... senin izlediğin filmlerden e, şey yapmaya, seçmeye çalışıyorum. Resmen Fahir Öğüncü'nün listesi haline gelmiş. En iyi e, mini dizi. Hemen şey yapıyorum söylüyorum. Fargo. Fargo. Fargo. Fargo. Vallahi gene benim izlediğim dizilerden. En iyi televizyon filmi ve mini dizi Fargo. En iyi erkek oyuncu televizyon filmi ve mini dizisinde Billy Bob Thornton Fargo. Fargo. Fargo. Fargo. da izlemiş miyiz? İzlemez miyim ya? <gülüyor> Hayır Billy Bob Thornton'u da izlemiş miydin? <gülüyor> Billy Bob Thornton eski şeyin e, Bey değil mi? Angelina <gülüyor> Jolie'nin. Angelina Jolie'nin ve şeyin de sevgilisiydi işte o. Monsters Ball oldu. Aynen abi, Hı -hı. aynen abi. Hepsiniz sonra... demiştiniz Fahir Bey'im hiçbir filmden haberim yok. Bir Boyhood'un yarısına kadar izledim. Vallahi bravo Fahir. Helal olsun bana ya. En iyi yardımcı kadın oyuncu Patricia Arquette. Bo boyhood. Boyhood biliyorum. <gülüyor> İprana <İzledim>. kadın. <gülüyor> İprana yardımcı. Patricia Arquette de o da almış. En iyi yönetmen Richard Linklater Boyhood. Biliyorum. İzlemişleriz, izlemişleriz, bravo Fahir. Ondan sonra bakayım şöyle. Aa bak. Ee, bir de ortadan verilen ödüller var ya ortadan ödüllerde <gülüyor> ortadan ödüller dolunda George Clooney almış izlemiş miydin <gülüyor> hangisi genel, ortada genel ortadan işte yani. ee, yaşam boyu şey ödülünü mü verdi ne ona? bu evlilik için ödül mü verdiler de bir şey takamadık düğünde çağırmamıştınız o yüzden hayat boyu başarı ödülü ne i̇şte, tamam. adam hayatının başında ya daha kaç yaşındaki George Clooney George. Ama Ali e sorsana şey diyecek. Aman hiç göstermiyor diyecek. Evlendikten sonra almıştım falan diye. Hayat boyu başarı ödülü zaten son ödülüdür benim bildiğim. Tabii canım. O ayıp yani George daha kariyerinin başında. Kirk Douglas'a baş... verilmişti onu hatırlıyorum Heh. ben. Televizyon dizisi Dramadolu'nda en iyi erkek oyuncu. Hayır. E, Müsaade edersen Ege'ye <gülüyor> geçmek istiyorum. <gülüyor> House of Cards. Aa, Aa, House of Cards. Seyretmedim. Kevin Spacey. Kevin Spacey aldı. Vallahi bravo. Kevin Spacey gözlükleriyle çıkıp almış ödülü. Buradan Çok bakıyorum. yaşlandık be. O da benim gibi demek ki. Bazen tokuyor. Bir espri olsun diye. Ya bir şey söyleyeceğim. Hadi beni bir götürün doktora da bir gözlük alayım ya. Ya tabii şimdi talebin biraz abes gibi duruyor olabilir de. İşte, keşke dağlara haykırsaydım. Bu kadar isyan olduğunu bilmiyordum. Hakikaten Hikayetiniz neydi diye soran doktora Kevin peşi diyeceksin. Kevin Şipeşi. Onun var efendim benim yok. Şikayetim konuyla mı? bağlantılı <gülüyor> değil ama dün şeye gittiğimde. Gene Kızılay metrosu hikayesine döneceğim de. Duvarlara şey yazmışlar. Kamuoyuna saygıyla duyurulur falan filan diye böyle başkent doğalgaz bilmem ne falan filan diye böyle bir yazılar asılmış Cık, ulan okuyamıyorum okuyamıyorum dibine dibine giriyorum bir de orada şeylerin e, astıkları alana göre şey daraltmışlar aynı yazıyı bazı yerlerde ha, daraltmışlar sığsın diye ha, diye bazı yerlerde böyle bir şey yapmışlar falan hiç okuyamadım ne yazdığını çok merak ediyorum kamuoyunun neyi saygıyla duyurduklarını hala bilemiyorum. Hande Hanım demiş ki Fahir, Kızılay metrosu yerine çay yolu Metrosunu... özel bir alışveriş merkezinin içinde de satılıyor. Bilemedim. Orada sıra biraz daha az demiş. Bilemedim, bilemedim. Gururum engel oldu, gitme kaldı diyemedim. Metro da varmış artık, oradan da alabilirsin diye. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. ediyoruz efendim. Ben de gözlük konusunda şunu söyleyeyim Fahir, ben de yıllarca gözlük takmaya çok özendim. Gözlük taktıktan sonra bütün esprisi kaçıyor ve nasıl ben bunu çıkarırım diye düşünüyorsun. Bir taraftan da ne kadar güzel görüyorum dünyayı diye kararsız kalıyorsun. Ne yapayım Oktay sen ne diyorsun? Gözlük mü? Gözlük optik yani. Abi sen al al sen. Bulunsun alınmış alınmıştır abi. Bir bak bir de ihtiyacın var mı? Var abi. E tamam o zaman. İhtiyacın var ama sonra takmak istemeyeceksin çıkaracaksın bu sefer ihtiyacın daha da artacak. Ya ben çocukken çok özeniyordum da artık bir noktadan sonra da başlamam gerekiyor. Kendini... Bence gel seni ameliyat ettirelim. <gülüyor> Peki ama ne yaptın? Bak en mantıklısı. <gülüyor> Ne yaptın? Çizik mi attıracaksın? Çizik attıralım. Ha. Ya şimdi anılarınızı ben şey yapmak istemem. müdahale etmek istemem potansiyel anılarınıza ama bu ameliyatı benim de olmam lazım ya. Fahir yani beraber <gülüyor> şey. beraber olalım. El ele tutuşup <gülüyor> gideriz. Ameliyatı beraber Niye geldiğiniz siz arkam, ameliyat olacağız? Beni arkamdan ittirin ameliyata. Ben, ben, de ben de biraz geliyorum. korkuyorum çünkü. Hiç korkmaya gerek yok ya ameliyattan. Ben hep oluyorum ya ne olacak? göreceksin. bu 5 yılda bir oluyor fıt, ya. Fıt, fıt fıt fıt hem de hiç. Bir göz, bir göz. Zaten iki gözü aynı anda yapmıyorlarmış galiba. Ya benim bir göz zaten. O göz değil de esas... Hepimiz birer göz alacağız diye. Ortaya birer göz aldık. 3 kişiydiler abi. Onunla birlikte pazartesi geldiler. 3 tane sağ göz yaptılar. Diğer şeyi söyler. Pazartesi olabilir. Yani öyle bir ameliyat şeyin varsa ben de gelirim. İyi tamam hadi toplu ameliyat törenimize hoş geldiniz. Toplu sünnet töreni gibi. Bir göz, bir göz mü? Böyle bir gözümüze korsan şey takmazlar mı? Tek ameliyattan sonra. Yo, onlar takarlar. Ta onlar tak... Niye yüz görümlülüğü mü? Neye o ta taktıkları? <gülüyor> bir gözü kapatıyorlar ya. Ege'nin <gülüyor> öyle bir şey var. Vallahi bir göz ameliyat olunca ona şey takarlar. O diğer gözün <gülüyor> daha iyi çalışması için yapılan bir şey de olabilir. Mesela bu gözüm benim biraz daha... Hocam hocam ben bir şey bunu mu yapsam, yapsam? Ne oldu ya? acaba ya? Ne? Gözüme bir korsan bandı mı taksam? Bakayım. Yakışır da Ege. Vallahi, Vallahi de, çok yakışır. Ben de seni <gülüyor> etkilemek istemem bu konuda Ege. Yani sen ne diyorsan... Ne istiyorsan onu yap yani. Korsan da o kadar karikatürize ettiler ki şimdi taksan bin tane espri yaparlar. Vallahi freeback takmayı tercih ederim galiba. Yani karikatürize edenler <gülüyor> bir şey mi şey takacaksın suçlu. <gülüyor> suçlu Ege Korsan bandını öyle var. takan adamla. Ya ha hava olsun espri diye yap. bile takamazsın yani. Hava olsun diye kim takmış Korsan bandını zaten bana David bir tane öyle göster. <gülüyor> Bir, ama onun şeyi var canım. O tedavi sırasında takıyor. Tedavi öyle mi? esnasında. Var esnasında. Onu, onun da bir göz şeyi var ya köpek mi saldırmış ne? Bir gözüne öyle Top bir şey Top gelmiş. Varmış. Top gelmiş veya şey olmuş. Ege e, senin de gözüne köpek saldırdı. Benim Değit gözüme de köpek mi? saldırdı. Hiçbir numara olmadı. <gülüyor> e tak artık be. Tamam tak. Korsan şeyini mi gözlüğü mü? Korsan şeyini tak. Korsan şeyi ne ya? Acaba korsan bandı yerine bir camını kolormatik mi yapsam? O da çünkü otomatikman korsan bandına girer. Aa öyle bir şey... Ama kolormatik gözlük camı galiba artık yok ya. Yani kayboldu o değer. Maalesef. Ama çok güzel fikir bak. Ona yapılabilir. Valla benim gözümde şey canlanıyor. Freeback gibi bir şey. Tek göze inmiş bir freeback gibi. O da <gülüyor> çok <gülüyor> hoşuma gitti. Sana olabilir. kolormatik gözlük alalım mı ya? Bir Hayır. Tane, bir tane freeback abi. alırız. <gülüyor> almayalım abi. Git 1987'de direkt işe başla. Ne 80'si? 98, 94. 99. 97. 98 2000 model arabamda biner gezerim. Allah tutabilene aşk olsun. Hay vallahi çocuklar. Buyurun efendim anılar geçti oldu. Anılar bilsin yeter. Gündeme, anılar... geçelim. Gündeme geçelim. son haberi ne olabilir? Bu, ne olabilir? bu, bu, bu şeyin son haberi e, dün biliyorsunuz Fransa'nın başkenti Paris'te e, büyük yürüyüş vardı. Büyük yürüyüş vardı 44 yılından beri bu kadar kalabalık sokaklarda görülmedi diyorlar. 44 dediğin 1944 yılından evet, işte beri. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra... E, en büyük kalabalık hatta ondan da büyük diyorlar bir milyonların milyon sokakta ki, olduğu evet, bir söyleniyor. Bir buçuk milyon kişi katılmış bir yürüyüşe. Bir buçuk milyon Isır Paris'te diğer şehirlerle beraber üç milyon falan diyorlar. Davutoğlu da bu yürüyüşteydi. Hatta bazı gazetelerde Davutoğlu ve dünya liderleri diye evet, haberi okuduk. Evet Davutoğlu başbakanın liderliğinde herkes kol kola yürüdü diye. Şöyle bakıyoruz ön sıralarda evet görüyoruz ön sıralarda gazetede. Çok ön büyük sıralarda. anlamı sembolik bir anlamı var bence. Türkiye'nin de orada temsil edilmesi. Evet çok da önemli. Hakikaten bir tarafında bir var. Yalnız teröre karşı falan dedi ısrarla dün e, şey. Ne? Televizyonlar falan ama e, daha çok özgürlük, özgürlük, ifade özgürlüğü için yürüdü o insanlar. İnsanlar. Yani evet. O mesaj nasıl öyle bir Bütün şeyde de anlaşıldı. zaten oydu. nedenler gördüğümüz pankartlarda hep bu vardı yani. Evet. Özgürlüğü vurgulayan pankartlar vardı. Ee, ne bileyim herkes kendine göre yorumluyor galiba. Yani şöyle bir şey, şey var. Şey gibi yorumlar da vardı yani. Davutoğlu'nun orada bulunmasının sebebi Avrupa'daki Türkler hiç merak etmeyin biz buradayız <gülüyor> falan gibi bir orada zorlanırsınız falan diye. Herkes gönlünce bir i̇şte, şey yapabiliyor. Yorum olabilir. çıkarıyor kendine göre. O açıklamayı Netanyahu yapmış zaten. Netanyahu e, katılmıştı değil mi? Hı hı, o da katıldı. Hı, o yapmış. Eğer burada rahat edemezseniz buyurun gelin. E, şeyi. İsrail'e bekleriz efendim diye. Burada Böyle sıcak gibi, bir yuva sizi bekliyor diye. Bütün... sıcak Ama garip bir şey var. Bu Şarlı Epto dergisi. E, siyasi hicil dergisi Hı -hı. biliyorsunuz ve e, çok ağır e, eleştirileri var. Özellikle bu yürüyen gruba. Yani bu e, kol kola girip yürümüş olan e, gruba. Yani e, yüzdüler Tabii tabii. Yani, en sırada 200'lüler var. Tüm dünya liderlerini 200'lü e, olarak da yorumluyorlar ama bir taraftan da büyük bir birlik ve beraberlik vardı orada. yani e, onlar yürüyorsa biz yürümüyoruz diyen kesimler de vardı ama e, Fransa'da onlar çok marjinal kaldılar ama yani de katılmama sebeplerini de çok güzel ifade ettiler bu o liderlerin arkasında yürümeyeceğiz diye hani Türkiye'de böyle bir yürüyüşte bu kadar geniş katılım olur mu olmaz mı diye de düşündüm bir taraftan ben haberleri izlerken. O zaman onlar yürüsün falan gibi bir şey. Bir kesim yürürken de kenarda akrepler, tomolar her zaman oluyor. Bunda yoktu. Evet. Zaten akrebinin, tomaların girebileceği yerde bırakmamışlardı kalma. sokaklarda. Ama bir şey vardı, bir güvenlik zinciri vardı e, liderlerin olduğu grupta ve e, işte arkası boştu tam o şey... E, oraya toplanan insanlarla birleşmediler e, bu grubun olduğu kısım. E, sonra bir de şey var o ne kadar doğru bilmiyorum ama işte bir kilometrelik bir yürüyüş planlanmış. Hı hı. E, liderler kol kola yürüyüşü e, o işte 200 metrede falan artık bitirelim falan filan diye bir tepki geldiği de söyleniyor. Ee, İnsanlara bırakalım. Evet, diller büyük ihtimalle. Ha, bir, bir alkışlı e, tepki geldiği diye. Protesto de, Protesto geldiği de söyleniyor. Yani o yüzden yürüyüşü de tam tamamlanamadığı e, gelen şey var ama e, gelen bilgiler arasında ama Bu şey tabii çok etkileyici Yani bu meydanda toplanılan. Evet, yukarıdan toplanan... çekim şu fotoğrafta hakikaten insan e, şey etkilenmemesi mümkün değil. O zaman bu saatin son şarkısını dinleyelim. Modern sabahlara devam edelim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Tam şarkı bittiğinde biz konuşmaya başlasak çok güzel yayıncılık olacaktı da denk getiremedik onu her zaman olmuyor. E, sonuçta bu işler neye bakar ege? Kaşaya bakar. E, Kaş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz kaşeciler? Evet e, Amerikan İstatistik Kurumu. Kasım <gülüyor> Düşük kaşeliyim. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Birer kaşe yaptıracağım ben size ee, bir rahatlayacaksınız. Valla güzel bir kaşe yaptırırsınız. İsminize. Miyiz? İsminize. Hayır, hayır, aman sevgili dinleyiciler siz de kaşenizi yaptırmayı unutmayın. Fahir Öğünç, Oktay demirci diye yaptıracağım. <gülüyor> ben o <ordaya> bırakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ben ararım. <gülüyor> Amerikan İstatistik Kurumu diyorum bak uzay araştırma dairesi desem. UI deriz. Evet, NASA deriz. Türkiye'ye de TÜİK dersin. Amerikan İstatistik Kurumu deyince de akla gelen e, kurumun adı. Statista. Aa, ne kadar güzelmiş ya. güzel bir şey adamın. Statistik kurumu. Statista. Ee... Ben tişörtünü giyerim. Böyle o... bir kuru kafa yandan şeyler çıkmış, kurt dişleri çıkmış. Statista. Yalnız ne deniyorsun Statista diye? Kurumumuzun tişörtleri isteğinize bağlı olarak değişmemekte. Teşekkürler. Ee, Statista en çok hangi ülkelerde erkeklerin ev işi yaptıklarını eee istatistikledi? İzlanda. E, e, değil. Günde ortalama Bir, bir numaradan başlayacağım. Yine ülkemiz orada maalesef. Yani o kadar ülke arasında 148 ülke arasında maalesef kaçıncı olduk? 120. Hayır bir şey soracağım. 131. Dün yapılan tavuk suyuna çorba ile ilgili orada bir bilgi var mı? Dünyanın en iyi tavuk suyuna çorbası nerede yapılmış falan gibi. Bakayım. Çünkü bu tip şeylere bakarlar. Ege Kayacan'ın evinde diye geçiyor. Kayacan, hı hı. şirketler grubunun lider markası. <gülüyor> Herhalde evet, o çorbayla zaten biraz üzüldü e çıktı. Sen ne yaptın? Tavuk suyuyla çorba mı yaptın? Öyle böyle bir çorba değil. Hadi anlatır mısın bize? Kereviz diyorum. Kerizm sapları diyorum. Tel şehri mi yoksa Arpa Arpa şehriyle. Arpa şehriyle. Çünkü, çünkü doyumluk olsun diye. Lezzetli <gülüyor> olsun diye de içine tavuk attırdım. Bravo Ege Bey. E, Statistan'ın yaptığı araştırmaya göre Günde ortalama 114 dakikasını Ev işi yapmaya ayıran hangi erkekleri Ne iş var her gün iki saatlik 114 ya. dakika 2 saatlik Var Ege bu işin Yok canım, Çorbayla bitmeyen çorbayı şey ben... Yarım saatte yaptım ya. O kendi kendine kalkıyor zaten. Abi bu, bu işin temizliği var. Temizliği var. Yemek yaptıysan yemeğin ayrıca bulaşığı var. Bulaşığı var. Tamam. Hmm. yapmadıysan da bir bulaşık olabilir. Ü, ütüsü, var, Yemek. Otay, ütüsü var. Ütüsü var. Çünkü Abi, pantolonu gün, gösteren gün, hep saat. ütü biliyorsun. Alışveriş sayılıyor mu faahir? Alışveriş. Ev işine. E, sayılır tabii niye Yani sayılmasın. mesela dışarıdan getirdiğin eşyaları buzdolabına ve mutelif yerlere yerleştirmek. Vallahi dışarıda harcadığın vakit de bence ev işine girer. Alışverişte evin işleri. O zaman o da sayılır. İlla illa Saat bana biraz yavan yavan ağzın kenarıyla yapıyor demek. Ki. mesela salça yapımı var. Değil mi? Kış sezonu turşu yapımı var. Çünkü o salçanın oluşma süreci de <gülüyor> Tabii buna göreye Onlar <gülüyor> Onlara mı mevsimlik mesela. var, mevsimlik olur. Mevsimlik olsun. Mevsimlik dağıtılıyor Katarın, mu? Kışın tarhanasını yaparsın, Yılson, yaparsın. Hay, yıl sonunda mı hesaplanıyor? Onu Totale bir... yazar, onu güne böleceksin. Güne, güne böleceksin. He. Ondan sonra Ondan 114 da dakikayla demek ki ülke ülke değişiyor. Mesela Slovenya ütüye çok önem veriyor. Evde ve ütü. ütü. Sloven ütüsü diye bir şey var. Nasıl İtalyan kesim var. Sloven nasıl kotları önden ütüleme diye bir şey var o sloven, ütü. sloven ütüsü diye geçiyor kot pantolonlarına şey yapmıyorsun değil mi pantolon izi yapmıyorsun yani pan, i̇şte sloven izi. tarzı. ben ona geçebilirim ama çünkü 40 yaş üstü rakçı bunu gerektirir <gülüyor> kotuna güzel bir çizgi Vallahi. attıracaksın arkadaş yani ben ne anladım 114 dakikayla sloven erkekleri bir numara olurken slovenler miymiş 2 evet, numarada danimarka 107 dakika e, ve hemen akabinde e, estonya 105 dakika Le üçüncü oldu. Fransa 98 dakika ile dördüncü Le, olurken. Evet, 100 dakika normali. Yani ortalama 100 dakika, 100, 100 yüz <gülüyor> buçuk dakika olabilir, <gülüyor> olabilir. <gülüyor> olabilir. Vallahi güzel. Yalnız siz... Ege'nin söylediği şey de var orada ya biraz yavaş olabilir mi acaba bu evet, evet. hareketler? O da var, doğru söylüyorsun. Yani İkinci biraz ağır ağır, kan... ağır ağır ağır. Bazı bazı ülkenin şeyidir o ağır kanlı ülke diye Bak, geçer. Bak, ben mesela günde oyuncakları topla, şeyi yap. Kit e, şu bir şey anda çocuk daha dağıtmıyor. Nasıl Sen... dağıtmıyor? Çocuk nasıl da atmıyor? hareketli değil. Sen nasıl hareketli yürümeye değil? başlasın da bakalım nereden Bu yürümenin da ötesinde direkt pas geçti bambaşka bir Gollum modeli dediğimiz sistemle devam ediyor hayatına. O ortalığı bomba atmış gibi sürekli o şey yapıyor. O hareket devam mı? O Aynen Ar devam ve çok geliştirdi. Şey diye korkmuyor musunuz? O çocuk hep böyle mi gidecek? Valla öyle korkuyorum ve de şöyle söyleyeyim şimdi sevgili. Çünkü o rahat da bir yürüyüş. Evet, yani. Evet. Yani emekleme dediğimiz sistemi kullanmıyor. Kendisi bir, sol bir ayakla ayak, çekiyor, bir ayakla kaldırıyor. Değil evet. Mi? Sol ayak altında, sağ ayağı dizden kırık bir şekilde, sağ ayak ve sol kolla gidiyor. Sol kolu bir kas yaptı çocuklar. Ben o böyle diyor. yemin ediyorum. Şeyden rahatsızlık duyuyorum ben yani bildi. Asimetrik paralel. Asimetrik paralel. şeyci çocuklar, şey, şeyci çocuklar diyorum ya. Yani Atletizmçılarda vardır ya bu halka paralel bar falan da kullananlar böyle, böyle, böyle. Edir ya, hmm. yemin ediyorum, böyle. Bir, ha yok hayır bir kaslı kaslı durur ya böyle şişkin Aha. şişkin. Valla bir yaşında çocuk şöyle görüyorum, yemin ediyorum sol kolu gördün mü arkadaş? Orada bir durasın geliyor yani. Solak Hı. mı acaba Atlas Onu solak, anlayabildiniz solak. mi? Evet. Solak mı? Aa, solak mı? Solak. Ciddi mi? Evet. Biz de Ali'nin solak zannediyorduk. sonra kalem tutuyor mu şu anla? Yok, genelde yemek yerken sol elim. Benim bildiğim kullanıyor. Atlas doğar da olmaz, kalem istemiş zaten. Ne kalem tutacak ya, <gülüyor> bir şey abi. yazmak istiyorum bu hep Geçen gün de istedi. Bana bir bana bir kağıtla bir kalem verir misiniz dedi. Ve alışveriş sesi yaptı. Evet, evet, ben bu anını biliyorum <gülüyor> vay. Solak Soru. çocuk. Vay be. Nasıl yapacaksınız peki? Neyi? Fincanları mincanları mesela. Abi eskiden olsa bir tane şey vardı işte güzel. Sen fincanın kulbu hep sağdadır. Ee, sol eli kullananlar için sol elim diye bir evet dükkan, ya, vardı. dükkan vardı. Evet, evet, ne oldu o dükkan abi? Kapandı galiba orası. Kapandı. Niye sol Halbuki dünyanın %10-12'si ya da 3 üç buçu benim bildiğim kadarıyla solak hiçbir itibar etmediler ya da çok alıştılar bu sağlak dünyaya. Solaklar galiba kendilerini açıkça ifade edemiyorlar. Biz solakların sesi olalım o zaman. Yani çünkü gösteri gösteri o dükkana girme koşlarına gitmedi galiba. Galiba. Galiba. Yani, yani sağ elini kullanan insanlar gibi günlük hayatta takılmaya canım, çalışıyor. Gizlemeye işte. çalışıyorlar. Çünkü en çirkin tarafı Solak aa Solak aa sen durup dururken bir sohbet açılıyor ve her seferinde aynı şeyi anlatmak zorunda kalıyorlar. Büyük ihtimalle. Sınıfa girdiği zaman bile Solak kolçaklı oturacak yer var mı falan diye böyle bakar Solaklar ama her sınıfta 3 3,5 tane yani. en fazla oda. Ee, o zaman Solakların sesi olsun programımız. Evet, evet. sesi. Solakların... Benim de Solak, Solak. arkadaşlarım var. var Benim de Solak kayınpederim var. Ya benim abim de solak. Hmm. Oktay sen bir Dur şey bakayım. söyle. Sizin ailede herhangi bir solak var mı? Aa var. Kim? Evet. Ee, kuzenimin kuzeni. Kaynın Sayılır oluyor. mı? Kaynın oluyor olur olur. <gülüyor> <gülüyor> o da senin kaynın oluyor. Ezgi Hanım demiş ki Fahir Bey bizim 13 aylık melek yavrumuz da öyle emekliyor yalnız değilsiniz merak etmeyin. Demiş. Teşekkür ederim. Bunları ama böyle bir noktadan sonra şey yapmasını bekliyor Kimin mi? sesi olacağız onu da bir şey yapalım ya. Neyin sesi? Solak... Öyle, öyle emekliyenlerin sesi mi solakların sesi mi? Öyle emekleyen çocuk sahiplerinin sesi olabiliriz belki çocukların değil de çocuk sahiplerinin doğru. Çocuk sahiplerinin bir, şey bir şey soracağım. Çocuk altını değiştirmek falan filanı yapmak ev işine girer mi? Çocuk ev değil ki o bireye hizmet. Nasıl birey? bireye? Bireye hizmet Alka ev... hizmettir Fahir. <gülüyor> karına masaj yaptın ev işi mi oluyor? Valla o da bence karına masaj yaptın mı? Hı -hı. Ne masajı masaj, ayak mı? Tatlım gel biraz o, o kollarını Efeleyim. olayım. Ev işine yaz bunu. <gülüyor> yaz bunu yaz. 15 dakika masaj. 20 dakika masaj. <gülüyor> o girmez Fahir maalesef. Ha, o girmiyor ev işine? Girmez o. Çünkü evi değiştirsen yine mesela dışarıda yaşıyor yine o çocuğun altını değiştireceksin doğru. Çok ne olacak? Ev işine girer mi? Girmez. Girmez. Güneş ve çocuk ters orantılıymış. Onu da verelim madem çocukla ilgili. Neyle gibi. güneş? Güneş ve çocuk. İki tane kavramımız var Fahim Bey. Onu biraz açar mısınız? <gülüyor> Norveçli bilim insanları güneş <gülüyor> faaliyetlerinin etkili olduğu dönemde doğan kişilerin daha az çocuk sahibi olduğunu ve daha az yaşadığını ortaya koymuş. Ne demek istediğinizi biraz açar mısınız? Güneş faaliyetleri nedir? Yazın, <gülüyor> yazın mı? Güneş <gülüyor> faaliyetleri <gülüyor> Güneş faaliyeti <gülüyor> disko mesela. Yani işte, Gündüz mü diyor herhalde yani? Herhalde yazın falan ya. Gündüz de olabilir. Güneş <gülüyor> faaliyetleri. Cümleyi bir daha ok Güneş faaliyetlerinin etkili olduğu dönemde doğan kişilerin daha az çocuk sahibi olduğunu ve daha az yaşadığını Yazın doğan ben yazın doğdum çocuğum olmayacak ve az yaşayacağımı diyor içten içe Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni biliyorsunuz şey değil mi Oktay sen ne ay doğumluydun? Temmuz Teşekkür ederim Hoşçakal Oktay <gülüyor> <gülüyor> ne zaman ben, oldu? Şubat <gülüyor> işte. ben Şubat doğumluyum Şubat. en uzun ben yaşayacağım o zaman Valla hepimizi gömecek ki helal olsun sana ben de tam arada böyle Eylül sonu işte o güzün en şey olduğu dönemler biraz eskilere gitmiş e, üniversite Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi var biliyorsunuz hı hı. E, dolmuşları vardı hatırlıyorsanız oradan geçen hı hı. araştırma kapsamında 1750 ve 1900 yılları arasında doğan 9000 kişiye ait verileri ne yapmış olabilir derlemiş <gülüyor> evet incelemiş olabilir ve eee en etkili olduğu dönemlerde doğan çocukların diğer çocuklara kıyasla 5.2 yıl daha az yaşadığını ortaya koymuş. 5-5.5 beş, beş yıl diyebileceğimiz rakamlar. Güneş ışınlarının güçlü olduğu yıllarda doğan. Ha bir de tabii Norveç'te güneş ışığı. Ha tabii dönemlik. Çok, Öyle, çok değerli ya. Dün güneşli değil geçen senedik ne güzel güneşliydi diye. Güneş görmüştük 3 kere diye Norveçliler konuştuğunu biliyoruz. Güçlü olduğu yıllarda doğan çocukların daha az çocuk ve torun sahibi olduğunu da ortaya koymuş. Bunun da sebebi demişler. Ee, o demişler araştırıyoruz onu demişler ya onu bulamadık ama demişler ya güneş şey yapmaz mı insanda cana can katmaz mı bütün böyle kalp pompalamaz mı kalp pompalayınca insanın e, böyle bir hallenme durumları olmaz mı ondan acaba bir yanlış şey olmasın yani daha yanlış böyle bir, bir şey olmasın bir böyle... de bunların çocukluklarındaki güneşten bahsediyor Ya çocuklar... benim de bildiğim tam tersi havalar soğuk olunca gel salonda üşüyoruz gel yorganın altına girelim e, erken yattık uykumuz yok ne yapalım bak, kitap okuyak falan bir şeyler olur. Ne gibi konuşuluyor evde? Vallahi bu Norveçliler var ya çok ağızlı. Ben normalde benim aksanım şeydir biraz da. Aksanım. Aksanım. Yayında İstanbul Türkçesiyle konuşurum. Maydanoz. Ay pardon, börek. Maruk. Maruk maydanoz. Maydanoz. Hangi harfi uzatalım? uzatırız biz. İstanbul'dayız biz. M'yi uzatırsın. Morotes radyasyon diye bir şey var güneşte ya. Moro dizi, radyasyon e, sebep oluyormuş bunlara. E, nesiller boyu da etkileniyormuş bu. Eğer o tarihte doğduysan, Yandı gülüm, keten elba diyorsun. Yandı gülüm, keten elba. Neslimiz lanetli. Nerelere gideyim, nasıl nasıl edeyim diyorum ben size. O zaman isterseniz TV Wonder'la neşemizi bulalım. Sonra Is reklamlar falan filan. Loved... O zaman reklamdan sonra bulacağız reklamdan neşemizi. Sonra tamam. Hadi. Çok vaktini geçirmeyelim. Ayıp olmasın reklam verenlere. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan insanlar Bigopis'ten sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakiler bir kez daha günaydın. Diğeri pazartesi sabahından 9.37 saatimiz esprilerle, şakalarla hizmetinizdeyiz. Hizmetinizdeyiz efendim diyoruz. üç kişiyiz diyoruz. Oktay Bey acıkta magazin diyor. Magazin dünyasına bakalım. Şöyle neler var diyoruz. Hazar Ergüçlü ve Serenay Sarıkaya. Efendim eee Geceleri akmışlar. İsterseniz biraz görüşürüz. Hazar Bey'i bilmiyoruz. Selena Hanım'ı biliyoruz da. Hazar Hanım diyebiliriz. Efendim? He, ben de bir çift olarak düşündüm. Hazar Hanım kim? İşte Metcizir'de kim? O, öbür arkadaşı var ya. Onu bilmiyor. E... Onu da bilmiyor. Onu da bilmiyor. Onu da bilmiyordu. Selena, Sarıkay'ı bilmem bile sizi etkilemesi gerekirken Hazar Hanım'ı bilmemem ayıp oldu şimdi. Hazar Hanım'ı şeyden de tanıyoruz. Ee, Kuzey Güney dizisindeki. Değme, değme, Ha Şey değil mi bu adımı Koy'daki kız. O Hazal. Hazal bir harf bir yakın harfle. Sen dedin aşkı feynu başka kız. Ne o, oldu ona? O, o Feria'dan sonra. E, Feria'dan sonra bakarak oluyor. Nadasta mı? Onu, Şu anda Nadasa aldık Onun efendim. tersi pismiş öyle bir şey duydum ben. Öyle mi? Ha, tersi Hı. tersi çok bir sanatçı. Ama tersi değil. düz şey olan güzel olan kaç kişi var ki zaten Oktay? Tersi düz olan. Senin bile tersi pis. Hakikaten tersi yani. düz olan hiç kimse yok öyledir bakınca. İstanbul gecelerinde doğum günü kutlamaları da oldu. Mustafa Sandal kaç yaşına girmiş olabilir? 52. 45 olacaktı doğru cevap. Ee, güzel bir şekilde sürpriz parti gerçekleştirmişler ve partilerin olması olmazı e, ne deniyor ona? Instagram kartonu mu deniyor? Instagram <gülüyor> kartonu deniyor galiba. Onlardan var efendim iki evde Kim kadar çıkardı sürmüş. o kartonu ya? Ne zaman? Ben ilk dükkanda gördüm. Başka hiç bizim dükkanda bir sürü var Ege. De bir de bırakıyorlar onları. Onlar camımızı şaşırdık. Bayağı. Onlar duruyor mu bir yerde yoksa? Duruyor. götürüyorlar mı parti, yo, yo. Sahipleri? parti sahipleri? Onu ondan sonra bazıları götürüyor, bazıları bize bir ana olarak Hibe. bırakıyor. Hibe ediyor. Hibe ediyor. Çok Yarın... parti sahibi de ne saçma şeymiş bu diyerek bırakıyor ne olmuş Oktay aman, aman diyeyim Sevgili ya Özel ben şu bir, biraz daha bu Oktay böyledir <gülüyor> <gülüyor> önleminizi alın diye ben baştan baştan bir söyleyeyim de e, onu bir söyletmediniz bana sanki ben burada felaket tellallığı yapıyormuşum gibi hissettirdiniz Olur mu canım, sen ne oluyorsa ona, onu onu anlatıyoruz güneşli geçiyor pazar güzel gibiydi işte bugünler falan filan ama bugünden itibaren yurdun yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine of. gireceğini abicim soğuk ve yağışlı havadan korkumuz yok bizim bir ya soğuğuyla artık derdimiz Derdimizin var. Ha? Abicim mi dedin sen? Evet. Bana Çünkü abicim artık, der. Artık bu <gülüyor> şey geçtim. Ben şurada meteoroloji sitesinden bakıyorum. Bugün en yüksek iki. Yarın en yüksek bir. Ama en düşük de bir. Mesela. Çok güzel yaz havası. Tabii canım. Hiç resmen Geceyle gündüz arasında sıcaklık farkı yok neredeyse. Eksi bir en düşük. O da bizim yanımızda kâr çek. Şey. ne güzel. bizim kaldı. Karlı mı? Karlı. Çünkü ben uyarımı, karlı. uyarımı yapmak istiyorum. Uzmanlar, kuvvetli yağışlar ve rüzgar nedeniyle sel, heyelan, çatı uçması. Lütfen çatı uçmasına dikkat edelim arkadaşlar. Aman dikkat diyoruz. Çatılarınızda ne olur sahip çıkın. Başıboş çatılar şey olmasın. Havada uçuşmasın. Sıkıntı yaratıyor. Sel, soba ve doğalgazlara da aman dikkat diyoruz. Lütfen pazar günü kendi doğalgazınıza sahip çıkın. Pazar günü gidip metrolarda almak zorunda kalmayın. Stoklu çalışın efendim. Herkese baştan uyarımızda bulunalım. Bu hafta böyle geçecek. Bundan sonra böyle. Bugün öğleden sonra falan diyorlardı öyle mi? Yine. Bugün, Bugün öğleden sonra bir... Sulu sepkenden, sulu sepken'den bahsediliyor. Tamam Sulu Sepken. Çok istediğin şeyi kullandın. Sulu Sepken. Serseniz Türküsünü söyleyelim ya. Ne güzel de olsa Sulu bahsedelim. Sepken ya gir ya gir. Sulu sepken Ya gir ya gir evet. Ondan sonra bunu aslında Güzel havalar gelince de oynak Şey oluyor Aynı Hababam sınıfındaki Ama, gibi mi? Evet şu anda olmadı tabi Hava birden değişmediği için Maalesef evet Yani soğuk hava dalgası diyorlar ya hı hı. Gerçekten dalga gibi gelmedi mi geçen hafta dalga ya Dalga gibi geldi dalga gibi geçti Geçmemiş işte mola i̇şte, vermiş dönüyor diye Ruh emici gibi geldi var. Emdi emizledi bütün ruhumuzu emizledi gitti Herkesin bir asaplar bozuktu Moraller motivasyonlar böyle bir nursuzluk Herkesde bir yaşam enerjisini gidişi soğuk, soğuk havaya karşı Mojo desen hiç kimsede bir mojo yok Mojo kalmadı ya Valla yemin ediyorum herkes mojosunu kaybetti ya Böyle bir şey olabilir mi arkadaş Mojo değil de patron ustalarını herkes hazırlasın Soğuk havadan korunma büyüsü diye geçer Ne içer. o? İşte ruh öyle kovuyorlar ya ne lan? İşte Patronusunla bir şey kovuyorsun Patronusunla aman diyoruz Patronuslarınıza bakımınızı Aman dikkat diyoruz Evet efendim şöyle bir bakalım Başka dünyamızda neler olmuş Şöyle ben bir bakıyorum ee, Sürücüler aman dikkat Efendim <gülüyor> <gülüyor> Ay valla bu sürücü olmak da bu hayatta Ne kadar zor zor, zor. Hakikaten. Hayattaki duruşunuz sürücüyüm efendim. Arabaları tek kişi kullanabilmemiz ne kadar çok şey kolaylaştırıyor. Anlaşılmadınız mı? Biraz Ya yani Mesela şimdi mesela arabaların yapısı farklı olsaydı, birisi direksiyonda olsaydı, birisinin mesela gaz falan gibi bir şey arkada olsaydı. Ha Mesela Öyle. ama yine sen vitese mesela çok iyi koordineli olduğun biri varsa mesela vitese onu şey yapabilirsin. Vitese o adamı koy. Koy mesela ondan sonra yolcunun sonunda ve vitesle falan diye öyle bitirirsin. Ne kadar saçma hikayeler olurdu. O Zaten iki kişi kaldık. İki kişi gelemiyoruz. Gazda adam yok. Arıyorum arıyorum gelmiyor. O arkaya oturdu oradan eğilerek vitesi şey yaptı falan diye sıkıcı sıkıcı hikayeler. Olabilecek durumların sıkıntısını şimdiden yaşıyorum. Bir şey söyleyeyim toplu taşım içinde büyük şey olurdu ya. Çünkü bakıyoruz abi her araba da bir kişi. Bir, bir söz üstü adını daha kaybettik. Bu arada Konya'da poşetli dede vardı hatırlar mısınız? Poşetli dede Hayır, de mi? Poşetli, Oktay nasıl bilmezsin Konya'mızın sembollerini... Sen dedim. adak yapmıştı ya poşetli dedeye. Poşetli dedeye. He. Bir poşette sen bağlamıştın. Ya poşetli dede diye biliniyordu da ha, Paracıkları de. Çıkmıştı, poşetten. çıkmıştı Poşetli de dedim bankada çok parası olduğu iddia edilmişti Ve olduğu Beş da ortaya kuruş. çıktı 1 milyon 85 bin lira e, parası Sırf vardı sır poşetten Para vadeli yatırılmıştı Nisan'da süresi dolacaktı Ama 17 mirasçı vade süresini dolmasını beklemeden 17 ha. tane mirasçısı mı çıkmış Hem <gülüyor> izleme yapmışlar çok güzel bir derecede Dede demek ki o, o dede, Dedeye sahip değilmiş. çıkmadılar ama paraya sahip çıktılar Sokakta yaşayan bir dede değil miydi o? Sokakta yaşıyordu Öyle öyle valla hepimizi şey yapacak düzeydeydi Oktay. Vay be 17 tane mirasçısı varmış ha. Sen vallahi bizim şöyle bir baksak bizim o kadar mirasçımız yok ya. Yani bu mirasçılar şey mi? Hem pis herifi evimizi almadık hem de paralarına konuyoruz mu dediler? Vallahi bilmiyorum da insan bir Nisan'a kadar bekler ya bir vadesi de olsun oradan bir ama ha, maalesef efendim. Bir... Yok, bazısı şey diye pişman olmuştur. Keşke biz onu evde baksaydık bir ay bir şeyi üstümüze yapsaydı falan diyor. E, yani işte 17, bin, on, 17 mi diyorum 17 mirasçı 1 milyon 85 bin bölün hesabını oradan yapın. Beni de zorlamayın artık bu yaştan sonra. Güzel rakamlar ya. Bahri sen motor ehliyetini almış mıydın? Motor almadım. <gülüyor> Motör, motor ehliyetini... motor demek de zaten almış aslında. Yani, şu yani anda ama abi. hakkım baki diye biliyorum. Kursuna gittin, şeyini kursuma yaptın, kursuma o ehliyeti değil mi? Sertifikamı aldım Sark ama e, işletmenin. a yazmıyor değil mi şeyinde? Yazdırmadım ehliyetine. ya, yazdırmadım. İyi olmuş, bir değişiklik <gülüyor> olmuş Bahri. Bana da bir değişiklik oldu, ne oldu? Naalesef biraz zam gelmiş onlara. Nasıl? O. Nasıl nasıl? Biraz zam gelmiş. Bu arada şeylere de zam gelmiş. Direksiyon eğitimi ücretine de zam gelmiş. ...60 lira sınav ücreti alınacakmış bundan sonra. Eyvallah abi. geri geliyor liraya. bir gece daha harcıyoruz. Sıkıntı yok. Hmm, bundan sonra daha pek çok şey. Bunu Ege'ye söylüyorsun herhalde. Ege'nin de en son dönemde biliyorsun... ...bir motor sevdası aldı başını yani gidiyor. Motor sevdası değil. Ben çok havalı bir şey buldum kendime. Niye canım? zamanda? Yayından bir... söylemek istemiyorum. Valla en son bir cello çalma durumum vardı. o Pardon kontur bastı. Yok daha havalısını buldum. Daha büyük bir şey mi buldun? Enstrümantal bir şey mi? Yoksa... Enstrümantal değil. Hayat tarzı. Yani giymeme konusunda yansıyacak bir şey. Lifestyle'ı çizmeme, çizmeme alıyorsun. Ama yılların şeyi artık yani o. İşte onu diyorum. Çizmeme alıyorsun. Yoksa motor mu? Motörden anlarsınız. Motöre binemeyeceğim ama. Ne ortadan. zaman gelecan? Ee, dur bakalım bir. Hebesme bu hafta için <gülüyor> kaybetmezsem. İşin içinde deri var mı Ege? Deri var. Deri. Deri pantolon mu? <gülüyor> <gülüyor> deri pantolon. Vallahi mi deri pantolon? Evet. Hakiki deri mi? Hı -hı. Yemin ediyorum deri. Hakiki deri. Hele şu soğuk havalardan sonra Başka kaldı. İnsanı en sıcak tutan şey deriymiş. Ben değil. bir de işliksiz geçirdim şu geçen haftayı. Siz giydiniz mi? Oktay'a mı laf sokuyorsun? Ben, ben üst, ortaya soruyorum. Üst, ben üstü giydim. Üstü giydim. Altı hiç giymedim mi Oktay? Altı hiç giymedim. Onu alabilir Başka bir yerde <gülüyor> duruyordu. üşendimden giymedim. Ha, ne yoksa... altı giydim ne üstü giydim. Hakikaten bir şey olarak çıktım yani. Bir kahraman gibi çıktım şu soğuklarda Tebrik ederiz. Vallahi Ege neler neler daha neler göreceğiz ya. Helal olsun sana. Deri pantolonu isterseniz hafta sonları verebilirim. <gülüyor> Ama full veririm... Full isterim. Full dedim böyle zımbalı mımbalı mı böyle düz kesim mi? Düz kesim o kadar zor ki deride. Çok ben o zaman, ben o zaman Parçalı o iş, marçalı olacak. Ben, işte. ben o zaman o işe girmeyeyim Çünkü ben deri pantolonu e, aldığım zaman... Full veremiyorum geriye. Ben hiç... Şu, andadan, ben, şu andan ben söyleyeyim yani istemiyorum. Faiz sen ister misin Ege'n deri pantolonunu? Aman ben de hastasıydım bunun deri pantolonunu. Sanki şeyim yok. Yalnız tek bir şartı var. Full veriyor, full, <gülüyor> full geri istiyor. istiyor. Yani onu da lütfen yüzünde tut. Deri pantolon alacaksan yardımcı olayım ben sana. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Ben zaten dostlarımdan bunu beklerdim. Ya yani biz biliyorsun full artık destekte bulunuyoruz her şekilde. Deri tamam. pantolon daha mı sıcak tutuyor yoksa daha mı soğuk olursun? En güzel tutan deri pantolonmuş. Ben sadece kafada şeyi oturtamadım. Cebi olsun mu olmasın. Çünkü Ben güzel bile yapacağım. iki tane Dükü şey izi arka ceptim kullanmayacak. Kullanmayacağım onu. Tamam oradan bir arka cep lazım. Arka cep lazım değil mi? Arka cep lazım iki tane. Yani onu kullanma da yine. Yüzdan müzdan bir şey koyma yani. Çünkü deri ne olur? Faloş olur. Pörstür. Yani onu şey yapmasan yine ama yani görüntü olarak lazım herhalde. Görüntü olarak şu anda Ege deri pantolonu da gözümde canlanıyor ve çok büyük bir rahatsızlık içerisindeyim. Böyle içimde bir kımraşmalar, bir şeyler... Ben bu adamı bu yaştan kırkından sonra Kimseyi ben deri pantolonun içinde görmek istemiyorum Çok ince bir şey de var Şubattan önce yapacağım bunu Kırkından sonra olmayacak kırkından Ben sonra... kırkından önce de deri pantolon giyiyordum diyeceğim Aa senin doğum günlüsün yaklaştı Hı -hı. Vay O yüzden zaten böyle andropos hareketler yapıyorum Ama o zaman da şey denir ya kırkın, Kırkından hemen önce Kırkındaki doğum gününden hemen önce olursun O laf edilir i̇şte yani İşte onu çok sıcak olsa da Yaskış onu giyip herkese göstermem lazım Kırkından önce giydiğimi o zaman hiç vakit kaybetme diyoruz, Aman, diyoruz. Kaybedecek Kimsecilik... değil, bile Kenan bey demiş ki Ege bey binicilik sporuna başlıyor Aman dikkat kimseciklere söz vermeyin demiş Sen sağda solda böyle şeyler mi konuşuyorsun Ege Yo Biniciliğe ben... başlayacağım abi deri pantolonumu giyeceğim deri Biniciliğe başlayacağım Kontur basımı çalıyorum Senin sürprizin atçılık mı Hayır canım ben hiç hayatta da üstünde kendimi düşünemiyorum Bir şeye binmek ne üstünde düşünüyorsun kendini Bir deri pantolonun içinde düşünme <gülüyor> Evet ee, bak Burada tamam. çok güzel bir ayrıntıya değindi Valla hayırlısı olsun ne diyeyim yani senin bacaklar zaten sıfır kilometre o bacaklar da hocam. en güzel sadece kafamda oturmayan şeyler var bunları da e, bürjeler rahat konuşamıyorum bizde konuşayım yani ona ya. sormaya bile çekiniyorum yani tekil tahli edilemez mi skinny mi olsun bol bol mu olsun valla bence biraz bol olsun İçlik giyerim diye. Ya bir şey olur, bir şey yaparsın birazsız. Çünkü o biliyorsun üst kullanıma giriyor. Sen daha başlangıç aşamasısın. Bir de deri pantolonla yeni tanışıyorsun ya sen. <gülüyor> i̇şte diyorum ki yani, başlangıç aşamasında. Evet doğru. Yani ona da bir fırsat var. O dediğim deri, deri pantolon. O zaman starter pack. Kendine de bir fırsat var. Böyle bir şey yap yani. Ne biçim bu Anadolu Lisesi böyle şeyler mi öğretiyor? Starter pack falan diyor ya. Yani böyle başlangıç var. seviyesi deri pantolon. Daha. Çok çok tight olmayacak. Yeah, I got it. I got it. I got it. Yeah. Biz de düz de <gülüyor> Biri at mı dedi demiş damla hanım. Evet efendim. Yok at, at ya yok. Kenan bey dedi at. Kaç kere söyleyeceğim dostlar atla deri pantolonla binilmez demiş i̇şte damla hanım. Cümbüş <gülüyor> deriyle at şey deri pantolonla ata binilmez. Bir de şey var atta bu statik elektriklenme yapıyor mu o o da önemli benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> statik falan ben. dedik adam kilitlendi starter pack derken iyiydi dij. <gülüyor> cevap ver Statik bakalım. elektrik diyoruz. Yapmaz. Biz... Canım, ben hiç öyle attan sinirli dolaşan adam Atın görmedim. Atın bütün negatifini alırsın. Ama tabii o statik elektriklenmede atla aranızdaki uyumu bir şekilde ya Attan etkiler. niye bahsediyorsunuz? Deri pantolon giyeceğim. Ege yakışır sana ya. Ya ondan sana sonra bir da... at lazım sana bir at lazım. <gülüyor> Güzel saatte evden çıkarsam dolmuşa. Yoksa taksiye bineceğim. Bu eski K boyların yaptığı gibi ee, acaba kot üstüne deri kot üst... bir şey mi? Ha öyle bir başlasan. Bence bir başlasan. Aslında mantıklı. Değil mi? Yarı deriyle. Yarı deriyle. Önler deri, arkalar tamam. Bence cot. o kadar da şey girmesin ya. Sevgili sektörüne. Tam deri diyorlar. Yarı deri diyorlar. Yok yok. Yani tamam. Yani başlangıç pantolonu olabilir ama. O kadar da böyle çekinerek girmesin. Alsın bir öyle yarı deri falan değil. Tamını alsın ama yani tamını tamını al. Ekesini alsın çocuk. <gülüyor> ama şeyi yapmasın yani bol bol al bence. Bir şey sorabilir Bak, miyim? İlk ilk hamlen bol deri olsun. Deri pantolon Ege. nerede satılıyor? Diktirci Kime? Bir dakika. Nerede? İkinci sorum kime? Ulus'ta Dericiler Çarşısı'nda. Ulusla... Şapkacının hemen yanında değil mi? Şapkacının şapkacı hemen yanı Dericiler Çarşısı numara 17. Anafartalar Caddesi Ulus. Ne diyorsun ya? <gülüyor> Öyle bir sektör yok ya. Deri pantolon dikimi diye ben sektör bilmiyorum. Ha gerçi bir sürü giyen var onlar nereden? Nereden böyle? buluyorlar? İşte onlar herhalde bunlar bir komünel bir hayat yaşıyorlar. El altından bir şekilde piyasaya sürülüyor. Yanışacağım Öyle derili, derili var abilerden ta tanıdığı, bir tanesine soracağım. Tanıdığın var mı deri pantolon giyen erkek? Erkek. Ama Yok, ben yani kadınlarda ilk görüşürüm. olacak, ilk olacak Ege. Hayır, ee, bana sorsun istiyorum gençler. Abi, polar... abi, deri pantolonu nereden aldın? Biz de özleniyoruz. Gelin çocuklar edeceğim. Onları dericiye götüreceğim. Beraber bir daha gideceksin yani. Sen. Benim sadece kafamda oturmayan deri pantolon giyiyorum diye benim halimde, tavrımda bir değişik olması gerekir mi? İnsanlar bunu bekler mi? Olur, biraz daha sesli olman lazım, daha gür çıkması lazım sesini. Çünkü o deri pantolonun gıcırdama mı özelliği var? he deriler çünkü Sesini senin bahsediyor. o biçimli bacakların birbirine değiyor ya Doğru. apış aranda, o apış arasındaki değmeden mütevellit bir ses senkronizasyonu oluyor yürümenle beraber Yürü, şöyle bir şey oluyor yürürken, yürürken, yürürken bağırarak konuşacaksın bir tamam. tek, hayır konuşamayacağım değil tam tersi. Daha kuvvetli o sesi bastır diye Çünkü bana şey diyecekler. Bir dur da ne dediğini anlaşılsın Hı. diyecekler. Nasıl mesela bir topuklu ayakkabı giymiş hanımefendi de böyle takır takır gelirken daha uzaklardan e, geldiğini duyuyoruz anlayın. geldiğini anlıyoruz. Senin de gagırtından anlayacağız. Fiş, fiş, fiş, fiş. Fış fış değil, gagır gucur, gagır gucur. Siz ama soni deri diye düşünüyorsunuz. Yok yok abi. sen hakiki bizon derisi kullan ege. Çünkü bizon bütün, derisi. Bütün var. ataların biliyorsun hep bizon derisindeydi. <gülüyor> Sana haksızlık, Aa, mi? Sana haksızlık ettik buradan özür diliyoruz daha peşinden İçine de misyon düşündük. yaptıracağım Değil. Suni Yaptır Ege ne istiyorsan gönlüne göre Yalnız... Panya yaptırın miflon yaptır miflon çok mantıklı ya Gerçekten çok mantıklı deri şeyin içine Ne oldu siz üşüyor musunuz diye dolaşacağım sonra yanınızda Biz de çok etkileneceğiz buradan Senin pantolonun içine girmeye çalışacağız Doğu Evrim Bey demiş ki hala ata binmek diyorsunuz At binmek demiş <gülüyor> Ata binilmez <gülüyor> At binilir kılıç kuşanılır Kerem Bey de paçaların, paçaların boyuna dair bir ölçü vermiş. Senin boyuna uygun. Neymiş onun bir şey? 3-3,5 üç, üç metre olabilir demiş. <gülüyor> teşekkür ediyoruz tüm dinleyicilerimize katkıda Valla git katkı dericiler şeyinden güzel derini al götür benim, kumaşını. Benim anladığım kadarıyla Egebi de dinleyicilerimiz de destek veriyor. Valla teşekkür ediyoruz hakikaten de. Çünkü şehrin yaşam kalitesine bir katkıda bulunacağım. Bu arada reklamları çok yedik. Geçirdik, geçirdik mi? Valla ooo. TV Hapsa ediyoruz konu. hemen reklamları giriyoruz. T hemen, TV reklamlar. reklamlarıyla tekrar jack yeah. <laughs>